3 numaralı konu Süheyl bin Amr'ın Müslüman olması ve Hazreti Peygamber'in yüce ahlakına şahitlik etmesi. Evet, Süheyl bin Amr şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber Mekke'ye girip oraya hakim olduğunda ben evime girip kapımı kapattım. Oğlum Abdullah'ı teminat almak üzere Muhammed'e gönderdim. Çünkü ben öldürülmekten emin değildim. Abdullah da gidip "Babam senden teminat istiyor." dedi. Hazreti Peygamber de "Baban Allah'ın teminatıyla teminatlıdır. istediği gibi gezip dolaşabilir." dedi. Hazreti Peygamber sonra etrafındakilere dönerek, hanginiz Süheyl'e rastlarsa ona şiddetli davranmasın, hayatıma yemin ederim ki, Süheyl akıl ve şeref sahibidir, Süheyl gibi bir kişi İslam'ı nasıl tanımaz, gerçi hiçbir şey kaderi geri çeviremez, dedi, Abdullah gelip bana Hazreti Peygamber'in söylediklerini nakletti, ben de, o küçükken de büyükken de iyidir, dedim ve ondan sonra çıkıp serbestçe dolaştım, Süheyl, Hazreti Peygamber'e gelip gidiyordu, müşrik olduğu halde Rasulullah ile beraber, Huneyn savaşına katıldı ve sonra Cirane'de Müslüman oldu, Hazreti Peygamber ona Huneyn ganimetlerinden yüz deve verdi.